Bismillahirrahmanirrahim Innelhamdulillah Nehmeduhu Ve nesta'ainuhu Ve nesta'gfiruhu Ve na'udhu billahi min şururi anfusina Ve min seyyâti A'malina Men yehdihillahu Fela mudillela Ve men yudlil felaha Diyela Ve ashadu en la ilaha illallah la shirikela ve anna muhammadan abduhu ve rasuluhu. Amma ba'd. Fe-inna khayra al-hadithi kitabullah. Ve-khayra al-hadi'i hadiu muhammadan sallallahu aleyhi ve sellem. Ve-şerre al-umuri muhtetatuhâ. Ve-kulle bid'a. Ve-kulle bid'atin dalala Ve-kulle dalâletin fi A'azenallahu ve iyyakum minennari Allah bizi ve sizleri ateşten korusun. Amin. Birinci dersimizin başlığı Fıtrat Veya Fıtrat-i Selim'e idi. İkinci dersimiz ise Kulluk Şimdiki ders, yani üçüncü dersimiz iman, yani imana giriş mevzusudur. Zihinlerde kalmasını sağlayacak bir tertibi düşünmemize rağmen bunu ne kadar başardığımızı ancak sizin anlayışınızla tespit etmemiz mümkün. Ama sıranın böyle gelmesi gösterir ki Aklınızda tutmanız gereken bu üç şeyi Önce fıtrat, sonra kulluk ve sonra iman şeklinde olmalıdır. Fıtrat, ilk sohbette de söylediğimiz gibi Bizce geleneksel İslami eğitimde ilim ehli tarafından fazlaca gündeme getirilmemiş getirilmeyişin sebebi kasti bir ihmal değil. Ancak fıtri arızalar gündeme gelmediği için fıtri arızalar mevzu bahis olmadığı için ilim ehli de bunu gündeme getirmeyi düşünmemiştir. Ama en azından en azından genel anlamda herkesin az da olsa başlıklarıyla kısa bir malumat sahibi olması gerekirdi neden bir binanın inşasından söz edip de bunun temelini hiç gündeme getirmeme abes olur bir bina inşası düşüneceksiniz bunun katlarından bahsedeceksiniz çatısından bahsedeceksiniz İçinin döşenmesinden bahsedebilirsiniz. Gündeme getirmeyeceksiniz. Hoş, bizim ortamımızda imanın temelini teşkil eden şeyden konuşmamadan öte, imanın isminin dışında başka bir şeyden konuşulmamış zaten. Binaenaleyh hatalarımız, Bize öğretenlerin hatası, bize öğretmedeki ihmalin, bize bu öğretme sürecindeki inkıtanın, kopukluğun. Yani bazen asırlarca aradaki kopukluklar imanın sadece geleneksel nakil kısmını belki yaşamış ama imanı her çağda kişilerin yaş süreci içerisindeki çağını ediyorum hiç kimse geleneksel olarak nakledilen imanı ele alıp bunun ne kadarı bize doğru aktarılmış, ne kadar biz aktarılan doğrunun, doğru olan kısmından bir şeyler elde etmişiz, bu hiç tahlil edilmemiş, hiç üzerinde dur durulmamış. Durulmadığı için de her hata, kendisinden sonraki bir hatayı celbettiği için Hatalar üst üste katlandıkça çoğalan yığının etrafında yığılma daha da süratleşmiştir. Öyle bir hata oluşmuştur ki imanda mıntıka olarak bile sahip oldukları tek tip iman biçiminde dahi ihtilaf etmişlerdir. Mesela Türkiye'de normal geçmişimize dönük tek bir iman tipi anlayışı hakimdi. Yani Akide yönüyle mürciye olan bu topluluk, mürciyenin tarif ettiği imanın dışında bir bilgiye sahip olmamıştır. Aynı temel kaide usul üzere bir inanç sahibi olması gereken şu toplum, buna rağmen her ne kadar bozuksa da sahip oldukları inanç sistemi, bunda bile ihtilafa düşmüşlerdir. Düşünebiliyor musunuz? Temelde mürciye itikadına sahip olan topluluk birbirlerini tekfir edebilecek noktada imani ayrışıma düşmüştür. Bu gariptir. de genel ve mutlak olarak her kim la ilahe illallah derse onun Müslüman olduğu kabul edilir ama bazen kendilerince fırka olduğu düşünülen taifelere öyle ithamlar yol, yönlendirmişlerdir ki bunlar kafirdir bunlar müslüman değildir halbuki o insanlar onların inancına göre la ilahe illallah demelerine rağmen müslüman sayılmıyorlar zaten yanlışlar başladı mı, öyle karmaşa oluşturur ki bu tarafa gelir bir söz söyler aynı şahıs oraya geçer az önceki söylediği sözün aksine bir şeyler söyleyebilirler. Bu onun inancına ters düşmekten kaynaklanan bir çelişki, tepki değil. İşine geldiği yerde o kelimeyi istediği gibi kendi menfaatine veyahut kendi etrafındaki oluşun grubu, oluşan grubun lehine bu sözü söyler, söylemez, zorunda kalmıştır. Tabi ki sürecin aşamı içerisinde, aşamaları içerisinde artık iman sorunları, müşkülatları içinden çıkılmaz bir hale geliyor. İçinden çıkılmayan sorunlar ne yapar? O sorunun içindeki sorun sahiplerini boğar. Bir kurtuluş çaresi arar. O denli sorunların içinde olan birisi de Her ne kadar kurtuluş çaresi zihnine gelse bile doğru dürüst bir kurtuluş çaresi üretebilir mi? Bu mümkün değildir. Aynen derslerde de mutlak duymuşsunuzdur. O denli ihtilafa boğulmuş gibi top, bu topluluk, ihtilafın akabindeki fırkacılığın artık birbirlerine zarar veren noktaya gelmelerinden dolayı rahatsızlıkları o boyuta ulaşmıştır ki nasıl kurtulalım? İhtilaptan kurtulma mümkün değil. Her ürettikleri çare ihtilafı artırıyor. O zaman ihtilafın caizliğini gündeme getirelim. Öyle olmuştur ki ihtilafı ümmeti rahmet diyebilecek kadar bir safsata uyduruyorlar. Madem ki ihtilafın pisliğinden kurtulamıyoruz, Bari ihtilaf hoş gösterelim. Ümmetimin ihtilafı rahmettir diyerek bu işin içinden çıkalım. Her ne kadar şu söylediğim şekilde aşırı ifadeler kullanarak bunu gündeme getirmemiş olsalar bile ama gündemdeki bu işte. Öyle mi? Gündemdeki bu. İhtilaf rahmet. Hem de öyle bir boyuta ulaştırıyorlar ki halkın ihtilafının Ee, biraz daha yumuşak bakılmasını halkın ihtilafına biraz daha yumuşak bakılmasını anlayabiliriz. İlim ehlinin ihtilafı ilim ehli bilinen insanların ihtilafı bunlar etrafına öbek öbek insanlar toplayarak esas fırkaları oluşturan bunlar. O zaman onun da çaresi var. Bu avamın ihtilafı değil ha. İlim ehlinin ihtilafı rahmettir. İnsanlar da ne yapar? İlim ehli diye etrafındaki toplandığı kişinin, arkasından gittiği kişinin, ilim ehli olması hasebiyle, hatta bunların hatalarına, ihtilaflarına öyle örnekler veririz ki, ilim ehli birisinin ihtilafı makul. Ondan o ihtilaf bağışlanır, affedilir. Ama sizden affedilmez. Aynen. Aynen. Naccar marangoz birisi birisini ameliyat etmeye kalkarsa elindeki kezerle, o hastasını öldürürse buna hata denmez. Ama cerrah birisi bu işi yaparken hastası elinde ölürse bu olabilir. Bu olur. Neden? Binlerce ameliyat ettiği insandan birisindeki kusur hata görülmez. Şeklinde. Tabii ki sorunlar artık Kur'an ve sünnet paralelliğini kaybetmişse gündeme getirilen her şey Kur'an ve sünnetle yoklanılmamış, sınanmamış, sağlaması yapılmamışsa, artık her şeyin sağlaması nedir? Akıldır, mantıktır. Hele biraz da konuşma becerisi varsa, karşısındaki muhatapları, topluluklar da cahilse, istediği gibi onları yönlendirebiliyor. Yani, ikna edebiliyor. Aslında, Kur'an ve sünnete bağlı bir kalbin iknası çok zordur. Kur'an'ın dışındaki, sünnetin dışındaki bir şeyle kalplerin <gülüyor> iknası, itminanı zor. Neden? Allahu Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَاِنُنُ kulub. Kalpler sadece Allah'ın zikriyle itminan bulur. Bizler bunun anlamını hemen tek bir noktaya odaklaştırarak Allah Allah demek, Subhanallah demek sadece kalpleri itin inana, huzura kavuşturur diye düşünürüz. Tabi, doğru. Ama zikir sadece bazı kelimelerin telefuzu değil ki. Kur'an zaten toptan zikir. Kur'an ve sünnete müştereken zikir adını vermiş. Bizim kalbimizi ütmain edecek, huzura kavuşturacak şey bu iki asla kaynağa dayalı olan şeylerdir. Onlara dayalı olduktan sonra mesnedi Kur'an ve sünnet olduktan sonra bizim hoşumuza gitmese de aklımıza yatmasa da önemli mi? Allah'ın kitabından ya Resul de böyle demiş ya benim kalbim bu ikisinden gelen her şeye teslim olma inkiyadını kazanmışsa iş bitmiştir benim için sorun bitmiştir. Allah demişse Resulü demişse bu iş biter. Eğer kalp bu ikisinden gelen emirlere, nehillere karşı kendisini inkiyada hazırlamamışsa, hemen teslim olmaya onlardan geldiyse bu iş bitmiştir. Mekke'de Allah Resulü'nün Miraç olayından sonra Mekkeliler geliyorlar aralarında. Peygamberin işte Miraç'a gittiğini söylediğini, yatağa soğumadan işte daha ayrılıyor. Ta Beytül Makdis'e gidiyor. Oradan yedi kat semaya yükseltiliyor. Gördünüz mü Muhammed'in iddiasını? Ne diyor yine? Ebu Bekir'e geliyorlar. Duydun mu seninki ne dedi? Ne dedi? Böyle böyle. O demişse doğrudur diyor. O demişse doğrudur diyor. Resul'den bir emir geliyor. Bir haberci o haberi götürüyor kıblenin yönü değişti. Beytülmaktis'ten Mekke'ye çevrildi deyince, daha namazın içindeyken o insanlar ruku halinde o tarafa dönüyorlar. Ya bunu araştıralım doğru mu? Namazdan sonra bakalım, namazımız bitsin. Gidelim bizzat kendimiz ona soralım. Bu işi araştıralım diye bir düşünceye de girmiyorlar. Daha rükudayken o demişse, Bu haber ondan gelmişse bu bize yeter diye yönelmişlerdir. Onun için kalplerin huzuru, kalplerin itminanı sadece Allah'ın zikri. Yani Kur'an ve sünnetle mümkündür. Onun dışında hiçbir kimsenin sözü bizim kalbimizi mütmeyen kılmaz. Huzura kavuşturmaz. Çünkü Allah ve Resulün dışında hiçbir kimsenin sözü için mutlak bir teslimiyet mevzubahisi değil. Onların doğruluğu, yanlışlığı araştırılmalı. Kur'an ve sünnete ne kadar muvafakat ediyor? Araştırılmalıdır. Onlara uyduğu nispetle bizim o sözlere karşı kulak vermemiz mümkündür. O söz, sözün, haberin muktezası olan şey'i ancak biz ondan sonra yapabiliriz rahatlıkla. Değilse kalbimiz huzur bulmaz. Huzur bulması mümkün değil. Sorunlar üst üste gelmiş, yığılmış şimdi, bu sorunun içinden nasıl kurtuluruz diye artık çare arama, çare üretme, bunu soruşturma diye takatları, mecalleri kalmamış bunu bile düşünemiyorlar. O zaman herkes istediği gibi anlasın. O zaman herkes istediği gibi inansın. İnandım diyor ya, bundan sonrası önemli değil. İnansın da istediği gibi inansın. Ya bunu İnanmakla insan yetinirse, bunun içini istediği gibi inansın sözüyle doldurursa, binlerce iman anlayışı farklılığı çıkacaktır. Öyle oturtuluyor ki artık meseleler, İslam karşıtı olan kimselerin söylediği sözler, Kur'an ona temelden karşı olmasına rağmen, onların söylediği sözler artık bizde mâkes buluyor aklın yolu birdir diyor. Siz şimdi onların mantıkıyla dahi bunu ele alsanız aklın yolu bir midir? Ne kadar akıl sahibi varsa, ne kadar birikimi varsa, ne kadar idrak gücü güçlüyse herkese göre bir anlayış mevzu bahisdir. Ne kadar akıl varsa o kadar yol vardır. Aklın yolu katiyetle bir değil. Bunu şimdi hemen biraz daha ileri götürerek İslam akıl dinidir diyor. İslam akıl dini mi? Akılların dinidir. İslam akıl dinidir. İlk günkü derste dediğim gibi eğer meseleler, müşkülatlar, sorunlar birinci misakla alakalı ise fıtrata dönük sorunlar ise Aklın görevi orada gündeme gelirse aklın görevi nedir demiştik? İdrak. Orada akıl idrak etme zorundadır. Çünkü o güç ve kabiliyette yaratılmıştır. Zaten aklı yoksa ondan kalem kaldırılmıştır. Aklı yoksa o idrak gücüne sahip değilse kalem ondan kaldırılmıştır. Ama birinci misaktan ikinci misaka geçiş sürecinde Selim bir fıtratlar oraya kadar ulaşmışsa, yani o fıtratı bozmadan oraya kadar ulaşmışsa, bence bu başlıkları zihninizde tutun. Fıtrat nedir? Selim fıtrat ne anlama gelir? Bu selim fıtrat dediğimiz sürecin başlangıcı nere Ve bu süreç nereye kadar geçerli? Bu sürece ismen sahip olup kendimizi ona ismen nispet edip kazık gibi kendimizi bir yerde çakıp ölünceye kadar bu yeter mi diyeceğiz? Yoksa bunun belli bir yere kadar götürülmesi, selametle götürülmesi mi gerekir? İmana vardığınızda, ikinci misaka muhatap olduğunuzda, bu da vahyin gelişi, Nebi ve Resulün gelişidir. Orada işte, kalbin teslimiyeti mevzu bahistir. Vahide ne gelmişse, orada aklın görevi teslimiyettir. Rabbimizden gelen her şey, başımızın gözümüzün üstündedir. Bizden ne istemişler, nasıl yapılmasını istemişler öylece ona teslim olmaktır. Bizden istenilen budur. İşte biz buna emir ve nehilere inkiyat duyabilecek şekilde nefsin <gülüyor> yani aklın terbiye edilmesidir diyoruz. Dünkü derste bir giriş olarak verdim. Allahu azze ve celle Resulüne Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelmeden önce sen kitap ve iman nedir bilmiyordun diyor. Bunu şu kullanmış olduğunuz ana dilinizde ele alıp sen Muhammed vahiy gelmeden önce ikinci misak sürecinden önce sen kitap nedir iman nedir bilmiyordun. Bu ne anlama gelir? Peygamber, en son peygamber, Resul-i Nebi. İnsanların her halde Nebi namzeti olan birisinin en akıllı birisi olması gerekir değil mi? Evet. En fasih konuşan birisi. Aklının idrak gücü en son noktada olan birisi. Olması gerektiği yerde olan birisi. Ona bile bu söz söyleniliyor ise Sen vahiy gelmeden evvel kitap nedir, iman nedir bilmiyordun derse hangi insan akılla kitapsız imanı tarif etmeye kalkar, imanı anlatmaya kalkar der misiniz? Eğer bu Resul'e bile verilen bir şey değilse vahiyden önce ondan gayrına sözü bile edilmesi mümkün değildir. Onun için iman müsbet ve menfili mevzu bahisse ki biz şu an imanın yumak yumak sorun oluştuğu bir ortamdayız. O zaman bundan kurtulmanın çaresi herkese göre bir iman değil. Ebu Enes'in sohbetinin e, bir kısmında ben daha küçük bir talifte bulunmuştum. Allah Resul, Allah, Re, Allah Azze ve Celle Kur'an'da sahabeye hitaben diyor ki فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ ف۪ي Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, bu ne anlama geliyor? Sizden, yani müdekker cemi damirinden kasıt, senin iman ettiğin gibi iman ederlerse demiyor, Muhammed senin iman ettiğin gibi iman ederlerse demiyor, Çünkü 23 senelik zaman birimi içerisinde Resul o öğrettiği insanlara tedricen, yavaş yavaş her sorunun oluştuğu yerde izah ederek bir 20, 23 senelik bu süreç içerisinde hem lafzen iman anlatılmış, bu insanlara öğretilmiş hem de bunun terbiyesinden geçmiş insanlar bunlar öyle bir örneklik teşkil etmiştir ki kıyamete kadar belki biz her meselemizde o meseleyi idrak edebilmek için hayatımıza kolayca intikal ettirebilmek için mutlak o insanlardan bir örnek arayacağız Ebu Enes'in de sohbetinde vermek istedi size sahabeyi anlatmak istedi bu yönü bunlar örneklik olabilecek bir yaşam biçimi üretmişlerdir Bu insanlar ve onun için Allah eğer onların iman ettiği gibi iman ederseniz, ederlerse demiştir. Onlar nasıl iman ettiyse herkesin kafasına göre bir iman değil. Herkesin bir tarifiyle, herkesin o tarifin içini doldurmasıyla değil. Onların iman ettiği gibi. O zaman bu kargaşadan, hengameden kurtulmak için Herkesin kafasına göre istediği gibi bir iman değil, bir insan yanlış bir yola süluk ederse veya şöyle diyeyim, yolun başında 5-10 tane yol gördüyse, tombala çeker gibi birisine süluk ettiyse, maalesef tombala çekmekten de kötü, arkasından gittiğimiz insanlar ne tarafa doğru gittiyse biz oraya gitmişiz. Ya bu insanların gittiği yer doğru mu, yol doğru mu dememişizdir. Belli bir zaman sonra o yolun yanlış süluk edilen bir yol olduğunu anlarsak ne yaparız? Sağa sola koşuşma mı başlarız? Yoksa o yolu gerisin geriye kat eden hareket noktasına gelir, o yolların hangisi doğru diye mi düşünürüz, araştırmaya başlarız? İbn Mesud'un ayeti kerimenin tefsiri olarak peygamberden naklettiği bir sözde Allah Resulü oturuyor bir gün elinde bir çöplen şöyle bir çizgi çiziyor. Diyor ki: "Ve enne hada sirati mustakime." İşte bu benim dost doğru yolum diyor. Sonra o o çizginin sağına soluna işaretler koyuyor. "Ve la tattabi'us subula. Fetafarraqu bikum an sabile." Sakın şu sağdaki soldaki yollara uymayın. Onlar sizi hak olan yoldan uzaklaştırır. Başka bir rivayette o sağlı sollu çizdiği yolu temsil eden çizgiler için ve bu her yolun başında bir şeytan vardır. Sizi kendisine davet eder, çağırır diyor. Eğer onlar sizin inandığınız gibi inanırlarsa yani sahabenin inandığı gibi çünkü onlar Her meselede olduğu gibi imanın mükemmel bir anlatılış, öğretiliş, terbiye edilir süreci içerisinde onu algıladılar ki dolu dolu algıladılar. İşte sizin için örnek onlar. Allah Resulü geçmiş ümmetlerin e, parçalanmasını, bölünmesini, ihtilafını anlattıktan sonra kendi ümmeti içinde diyor ki setefteri hu, ümmeti pe 370 frățe. Și toți ei sunt în foc. Toți ei sunt hepsi ateşte Toți ei sunt în foc. Toți ei sunt în foc. Toți ei sunt în foc. Toți ei sunt în foc. Toți ei sunt 72'yi sorar. Ya bu tayfa, bu tayfa bunlardan mı, bu bunlardan mı diye. Sahabe diyor ki radıyallahu anhum. o doğru yol hangisi? Doğru yolu soruyor. Allah Resulü de diyor ki ma ene aleyhi o ashabı. Benim ve asabımın bulunduğu yol üzere bulunan diyor. Arkalarından gittiğimiz babalarımızın dedelerimizin değil. Bu sağlaması yapılmamış bir yol. Benim ve ashabımın bulunduğu yol üzere gidenlerdir. O yol üzere bulunanlar diyor. Onların iman ettiği gibi, onların bulunduğu yol üzere bulunacaksın. Neden? Onların yolu, Kur'an ve sünnetin dışında bir yol değil, Kur'an ve sünnetin yolunu en iyi tarif eden ve doğru yolda olduğumuzun alameti farikalarıdır, alametleridir. Yoldaki işaretleridir onlar. O işaretleri gördüğünüz müddetçe yani onlardan iman mevzuunda ne duyarsanız duyun o yoldaki doğru işaretlerdir bunlar. O yolun sağlamasının belirtileridir. Ve o yolda devam edin. Ve başka bir ayeti kerimede de وَالسَّبِقُونَ الْاوَّلُونَ minel muhacirin ve ansar ve الذين اتبعوهم بيحسنان رضي الله عنهم gidenler öne geçmiş olanlar kimden muhacirlerden ve ansardan ve onlara en güzel şekilde uyanlar yani onların yolundan gidenler Ayret. Doğru yol Muhammed'in. Ama neden sahabeyi katıyor? Bu yolu size en güzel gösterecek onlardır. Haşa hiçbir şekilde sahabe denk, göster denk gösterilerek bu söz söylenilmiyor. Bunu Allah göstermesin. Hulafa-i Rahşi dinin, ondan sonraki onlara uyanların yollarına uyun derken, bunların kendi görüşlerini, Peygamberin yoluna sanki alternatifmiş gibi buradan giden de doğrudur anlayışı değil. O yol Muhammed'in yolu. O yol hak olan yol, benim yolum bu. Ve benim de onların üzerinde bulunduğu yol üzere olan, yani benim yolumun üzerinde bulunan onlar. Ve bunlardan iki baris taifeyi gündeme getirerek önde gidenler, geçmiş olanlar, muhacirlerden ve ansardan ve onlara en güzel şekliyle uyanlardan en güzel şekil ne anlamda? Hep onlara uydurmaya çalışanlar. Sözlerini, amellerini, inançlarını hep onlara uydurmaya çalışanlar. Onlara uymanın da bir kötü kısmı yok ki. En güzel şekliyle uyan bu anlamda anlaşılsın. Onlara istenildiği gibi uyanlar, her şeyiyle onları örnek alanlardan Allah onlardan onlar taraflarından razı olmuşlardır. Allah onlardan ve onlar taraflarından razı olmuşlardır diyor. Eğer iman mevzuunda sorunlar varsa, müşkülatlar varsa bundan kurtulmaya çalışmamız <gülüyor> gerekiyor ama kurtuluş bataklıkta çırpınış misali olmamalı. O yoldan geri döneceksin. Başına geleceksin. Ondan sonra yollara bir bakacaksın. Alameti farika, yoldaki işaretlere bakacaksın. Orada sahabeden işaretler var mı? Sen o yolu tercih edeceksin. Başka bir ayeti kerimede, bunu pekiştiren bir ayeti kerimede ise Allahu u Azze ve Celle diyor ki وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَهُ min بَعْدِ Ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'mineen <gülüyor> nwallihima tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at maseera Her kim huda beyan olunduktan sonra hidaye beyan eden kim doğru yolu Her kim açıkça Kur'an Doğru yol. Hangi anlamda alırsanız alın. Doğru yola huda da değil. Doğru yol Kur'an'ın yoludur. O yolu Muhammed açıklamıştır. وَمَنْ يُشَاكِكِ الْرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا Her kim hüda kendisine doğru yol açıklandıktan sonra Resul'e ters düşerse Peygamber'e ters düşerse ona muhalefet ederse Nasıl? ve titbeği gayre sebilil mukminin müminin yoluna müminlerin yollarından başka bir yola sülük ederek ona tert düşerse yani şöyle toplarsak Türkçe müminlerin yolundan başka bir yola sülük eder ederek o doğru yol açıklandıktan sonra Resul onlarla açıklamıştı 23 senelik nübüvvet süreci içerisinde risaleti içerisinde o yolu her gün tek tek, mesele mesele, bab bab. hem öğretmiş, hem açıklamış, hem onları terbiye etmiş, hem de bir sorun çıktığı yerde, onlara onu açıklamıştır. Bu bir eğitim sürecidir. Dolu dolu, hem talim, öğretme vardır, hem onları terbiye etme vardır, hem de öğrendiklerini yaşantıya dökerek, iyi mi anlamışlar? Doğru mu anlamışlar? Devamlı bir murakaba altındaydılar. İşte müminlerin yolundan başka bir yol seçerek müminlerin yolu hangi yol? Kur'an'ın sünnetinin dışında bir yol mu? Hayır. Bu delile üçüncü bir kaynak değil. O yolu en güzel öğrenmiş, en güzel yaşamış, en güzel şekliyle aktaranların yolu buradaki hitap müminlerin yolu derken her ne kadar genel anlamı ta peygamberin zamanından kıyamete kadar gelecek gelmiş ve gelecek olan müminleri kastetmiş olsa da öncelikle onlar bu yolun başında onlar var. Bu sancağı Resul'den ilk devralan o nesil var. Onların yolundan ayrılarak peygamber her şekliyle açıkladıktan sonra bu doğru yolu hüda açıklandıktan sonra ona ters düşenler. Yani sah sahabenin, o müminlerin yolundan ayrılış, bu da peygambere ters düşmedir. Mutlak ters düşeceksin. Çünkü bu yolu en güzel sana onlara aktaracaktır. O zaman işte biz onları döndükleri yolda bırakırız. Müminlerin yolundan başka hangi yola saptılarsa onları orada bırakırız. Birileri onları o yola itmedi. Belki arkalarından gittikleri, size doğru yolu öğretiyoruz diyen insanların, Peşinden giderek, işte onları döndükleri, o döndükleri yolda, kendi iradeleriyle döndükleri yolda biz bırakırız. Ondan sonra alırız, onları ateşe atarız ve orası ne kötü gidilecek bir yerdir diyor. Orası ne kötü gidilecek bir yerdir diyor. O zaman bu hengamenin, bu kargaşanın yumak haline gelmiş bu sorunların, hele hayatiyet ifade eden sorunlardan, Kurtulmak istiyorsak o zaman geri döneceğiz yolun başlangıcına geleceğiz. Yolun başlangıcında da bulacağımız Allah Resulü ve bu yolu ondan birinci el olarak talim etmiş telakki eden yaşamış ve onun terbiyesinden geçmiş insanların hemen arkalarına düşeceğiz. Yol alametleri de onların her biridir. Ebu Bekir bir yerdedir, Ömer bir yerdedir, Osman bir yerdedir, Ali bir yerdedir, Ebu Hureyre bir yerdedir, İbni Ömer bir yerdedir, Enes bir yerdedir. Onlar bu yoldaki alametlerdir. Bu hengame bize bakın ne getiriyor. Hengame üstüne, kargaşa üstüne kargaşa. Dünkü sohbete şöyle bir ilave daha yapayım onu hatırlayabilirseniz, meseleyi biraz daha açık anlayacaksınız. Hocam, hayatiyet ifade ettiğini söylediğiniz iman, herkesin bilmesi, öğrenmesi gerektiği şey olmasına rağmen, hem de öyle zannediyoruz ki, bunun herkesin anlayabileceği bir şekilde olması gerekir. Neden herkesin? Mükellef olan herkes buna muhataptır. Çiftçi de olsa muhataptır, Devlet reisi de olsa muhataptır, köle de olsa muhataptır, çoban da, tüccar da değil mi? Böyle olması gerektiğini söylüyorsunuz. Ama siz bile bu imanı anlatırken zorlanmıyor musunuz? Bu açık. Bazen bir şeyi iyi izah edebilmek için belki beş on kere farklı kelimelerle cümle kuruyorum. Onun etrafında dönüp, ha şimdi anlatabildim, şimdi yakaladıklarını gözlerinden hissediyorum diyebilmek için bayağı çaba sarf ediliyor. Eğer siz bunu anlatırken, güya bu kadar bu işlerle uğraştığınızı, senelerdir okuduğunuzu, insanlara bunu anlattığınızı söyleyen birisi olarak, siz bunu anlatmada bu kadar zorlanıyorsanız, ya bizim de ne kadar zor anlayacağımızı herhalde anlarsınız. Bu neden biliyor musunuz? Sorun tekken, küçükken, ta baştan doğru yolda mıyım diye bakarak gitmediyseniz, her ihmal o sizin sürük ettiğiniz yolun bir metre, iki metre, bir kilometre, 100, 200, 300 uzaklaşıyorsunuz değil mi geriye dönmek için? Ee, bu uzaklaşmanın nispetinde Hak'tan inhirap nispetinde öyle bir kargaşaya giriyorsunuz ki işte onun için orada bataklığa düşenin çırpınışı gündeme geliyor. Hemen geriye döneyim söz aklınıza zor geliyor değil mi? Ya ben 300 kilometre gittim geri gelir mi? O nasıl gittim? Bu sözü nasıl yansıtıyoruz biz e sözlü olarak? Dedelerimiz bu doğruyu yakalayamadı da sen mi yakaladın? Çünkü yolun gerisi çok uzun biliyor musun? Çok yol kat etmişiz. Geri dönmek zor geliyor. Senelerdir doğru dediğimiz şeylerin yanlışlarını düzeltmek bize ağır geliyor. Bu sözün gerçekliliğini ne kadar gerçek yani inkarcı, hakkı reddetmeden malzeme olarak kullandığını görmek isterseniz, Kuran'ı açın her nebinin Toplumuna olan, ümmetine olan davetindeki, haktan ilk aldığı tepki ne? Biz babalarımızı, dedelerimizi bu yol üzere bulduk. Biz onlara uyarız. Hatta daha dünyaya gelmeden, Adem'in sulbindeyken bizden alınan sözde ne diyor? Babalarımız bizden evvel bu yola sülük etmiş, bu ahdı bozmuş. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil olarak onların arkasından gittik. Her ümmetin gelen Nebi'ye, Resul'e tepkisi böyle olmuştur. Bu sözden olmuştur. Biz bu sözü sıkça söyleriz. Ama bu sözü artık hakkın alameti, hak yolda olmanın emaresi görmüşsün. Ya bunca dedelerimiz, babalarımız bilmiyorlar mıydı diyoruz. Bize yeni bir din getiriyoruz. Biz yeni bir şey getirmiyoruz. Bukhari yeni değil, Müslim yeni değil, Sahabe yeni değil. Ha, biz yeni duyuyoruz. Yeni duyduğumuz şeyler yeni icat edilen şey değil. Biz onlara devamlı kulağımızı kapamışız. Eğer imanın bir tarifi gerekiyorsa, imanın tarifinin içinin doldurulması mevzuba ise mutlak bütün bunların Kur'an'dan, Sünnet'ten ve sahabenin onlara en güzel şekliyle uyan insanların yolundan arkasından peşinden gitmek gerekir. Ha ne olacak? Onlar da bizim babalarımız, dedelerimiz. İlla bir baba dede olması gerekmiyor ki. Eğer geçmişe uyma gibi bir şey mevzubaysa onlara uyalım. İşte biz o uyulanlara tek kelimeyle ad olarak neyi veriyoruz? Onlar bizim neyimiz? Selefimiz. Selefimiz. İşte onların yolundan gidenlere de biz selefidiriz. Bu bir düşünceye, bir kişiye nispet değil. Hangi dalalet fırkasını gündeme getirirseniz getirin adı nedir biliyor musun? Onu bina eden temellerini kuran kişinin adıdır. Ve evet, onun köyünün adıdır ve onun künnesine nisbettir, ve onun lakabına nispettir. Ama ehli sünnet ifadesi, selefilik bir kişiye nispet değildir. Bir düşünceye nispet değildir. Onlar bizim selefimiz, biz onları takip edenleriz. Onların yolunda gidenleriz. İman kelimesinin belki genel anlamda dinleyen, muhatap 100 kişi ise, bunu luhavi yönüyle ele alma, herkese aynı seviyede fayda vermez. Bu bir gerçek. Herkesin anlayabileceği bir üslup, bizim için tercih edilen üsluptur. Ama, içimizde bazı insanların, bazı şeyleri, bazılarımızdan daha fazla bilmesi, devamlı tek kişinin anlatımına bırakmamak için doğruları, daha fazla anlatacakların da yetişmesi için, bazen bunlar belli bir kesime, 100 kişiden 5 kişiye fayda verebiliyor. Temelde luhavi yönü hiçbir şey ifade etmemesine rağmen, bazen biz bunu, mesela Allah'tan başka ilah yoktur derken, buradaki kilit kelimeleri ele alırız. Ondan sonra o kelimelerin oluşturduğu cümlenin anlamını bütün olarak alırız. İlah kelimesi nedir denildiğinde, eğer Arapça biliyorsa, Arapça bilenler varsa biz hemen demeye başlarız. İlah kelimesinin aslı elehe kelimesinden müştaktır. Ey yani manatı nedir? Elehe abede, dana anlamındadır. Yani dün konuştuğumuz kulluk dediğimiz eylemin adıdır eleher. Yani abede, ne bu anlamdadır. İlahun ise aynen fi'alun vezninden bir mana, şu mana da, kitabun yani mektubun, yani ma'budun anlamındadır. Fi'alun veznindendir. Yani ilahun İbadet edilen aynen ma'budun, aynen mektubun anlamındadır. Allah'tan başka ibadet edilen ilah demeye gerek yok. Zaten ibadet edilen eşit ilah anlamında. İbadet edilen yoktur dersek. Bu size ne verir? Yüzde beşinin dışındakine farklı bir şey vermiyor. Ben size şunu tavsiye ederim. Kur'an açacaksınız. İlah kelimesinin geçtiği ayetlere el alacaksınız. Hiç tas etmeyin. Ne kadar başka bir dile Kur'an noksan aktarılıyorsa da inanın o noksanlık, o yanlışlıklar size yanlış bir şey göstermeyecektir orada. Ali Şevkani'nin yazdığı risalede de iddia ettiği gibi Tevrat ve İncil ne kadar tahrif edilirse edilsin, açın, tek bir ilahın varlığını ispat eden bütün delillerin aynı kaldığını görürsünüz. Her ne kadar biraz ileride İsa'ya oğlu da dese, Uzeyir oğlu da dese, üçten birdir de dese, tek bir ilah mefhumu anlamı orada daha hala bakıdır. Çünkü o okuyanların üzerine bunlar hüccet olacaklardı. Ne kadar yanlış aktarılmış da olsa, bakın ilah kelimesinin geçtiği yerlerde. Nerede, kime ilah sözü nispet edilmiş? Nerede insanlar Allah'tan gayrı ilah edilmekle itham ediliyorlar? Allah'tan gayrı ilah edilme şeyin kulluğu, neler olduğunu size anlatacaktır. Teker teker bakın. İşte iman kelimesini de ele aldığınızda illa ahım şahım Arapça bilmeniz gerekmiyor. Ha İlmi bir çalışma için Arapça gerekli bir dildir. Ama iyi bir mümin olmak için Arapça şart değildir. Bunu anlattınız mı? Yani belki ilimle iştihar etmek için uğraşmak için Arapça şart. Ama iyi bir mümin olmak için Arapça gerek. Bizim ilmimiz yok diyerek, imandaki ihmaliniz, onu öğrenmedeki ihmaliniz, cehaletiniz mazurdur ama, öğrenmemeye, öğrenmeye gayret göstermeyişiniz, ilim talebindeki ihmaliniz katiyetle madiret sayılmaz. Onun hesabını vereceksiniz. Ancak elinizdeki olmayan sebeplerden dolayı, cahil kalmış bırakılmış iseniz tabi ben de bu cahilliğin seviyesini illa şudur demem mümkün değildir. Herkese göre farklıdır. Benim baba, babam Anadolu çocuğudur. İlkokul bile okumamış. Okuma yazmayı askerde öğrenmiş. Ama ta Antalya'nın bir köyünden kalkıyor Avrupa'ya gidiyor. Kendine iş buluyor, yurt buluyor, iş kuruyor, çoluk çocuğunu götürüyor. Bunu becerecek kadar onu mükellef tutacak bir akla sahip değil mi? Bunu aynen dini içinde yapabilirdi. Allah kendisine rahmet etsin. <gülüyor> Belki bunu kendisi yapamadı ama birilerinin yapması için bir gayret sert etti. Ha. <gülüyor> Belki bizler bunu yapamamışızdır. Ama birlerinin yapması için katkıda bulunamaz mıyız? Gayrete getiremez miyiz? Getiririz tabi. Öyle olması gerekir. Yine iman meselesinde de size aynen ilah kelimesi gibi küçük, lohavi anlamında bir giriş yapacak. Bunun belki büyük bir kesme hiçbir anlam ifade etmesi mümkün değil ama belli bir kesim bunu yakalayacaktır. Bizim aynen bir arık dediğimiz, yani çok akan bir suyun kenarına şöylece bir çizgi çizin baştan. O çizginin uzunluğu beş santim de olsa ne yapar? O suyun oraya biraz hemen kaymasına sebep olur. O çizgiyi uzattıkça, derinleştikçe o sudan neyimiz olur? Payınıza ayrılan, nispet artar. Şöyle bir çizik bile olsun, o tarafa hafif meyletmesini sağlar. Ha Size çok çok katkıda bulunmasa bile bir şeyler vereceğini ben düşünürüm. Eğer biz size doğru dürüst bunu aktarabilirsek. El imanu kelimesi el havfu dediğimiz korkunun el emnu kelimesinin zıt, ya, zıttıdır, zıt anlamıdır. Yani el imanu el emnu dediğimiz yani korkunun el havfu dediğimiz kelimenin zıttıdır anlamıdır. Bunların ikisi birbirinin zıt anlamıdır. Yani el imanu kelimesinin astı türediği kelime ise emine kelimesidir. Emine, zeydun, zeyd güvende oldu. Ee, biraz Türkçe kaydayı anlayan da bilir. Bu kelim bu cümleye bir bu e, fiile biz lazım fiil deriz. Lazım fiil failin fiilinin taaddi etmemesi yani mütaaddiye mef'ul mef mef bir ihtiyaç duymaması demektir. Fiilin kendisinde vuku bulduğu, failin kendisinde vuku bulduğu bir şeydir. Buna delil yani el emni kelimesinin el havu kelimesinin zıt olduğuna dair delilimiz Kur'an-i Kerim de فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُبْرَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُوا اللّٰهَكَ مَا عَلَّمَكُمْ Korktuğunuzda Korktuğunuzda Ya binekli ya da ima ile Namazınızı eda edin yürüyerek. Burada namazın korku anında Nasıl eda edileceğini anlatıyorum. فَاِذَا اَمِنْتُمْ -da Havfun zıttı olarak güvene ulaştığınızda güvende olduğunuzda da فَذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا Size emrettiği, öğrettiği şekilde kılın diyor. Bu ayeti kerime gösteriyor ki el-emnu kelimesi, iman kelimesinin aslı korku dediğimiz kelimenin zıttıdır. Anlaşılan budur emine, zeyt emin oldu yani el emanu hainin, hıyanetin zıttıdır fiil olarak emine, emin oldu manasında lazım yani failin kendisinde vuku, buldu bir fiildir geçitsiz, mefule, nesne ihtiyaç duymayan bir fiildir aynen emine zeydun denildiği gibi Zeyt emin oldu yani başkasının korkutmasından ve şerrinden emin olduğunu ifade eder. Aynı fiil yani emine fiilin önüne bir hemze getirilir. İki hemze olur. Birisi kaldırılır. Met olarak kullanılır. Başka bir fiil olarak ele alındığında emene bu sefer emene zeytun amran. veya Ve amenahum min hauf. Onlar ayni Fil suresinde de Kureyş suresinde Dediği gibi Onları korkudan emin kıldı anlamındadır. Lugavi anlamı Amene dediği zaman bir başkasını Güvende kılma. Korkudan Emin kılma anlamında Ifadesini bulur. Bu gibi şeylerin Hem lugavi <gülüyor> anlamı vardır nasıl mantoku deriz bazen buna. Bazen de ıstılahi anlamı vardır. Yani İslam hukukundaki anlamı. Burada iman kelimesi yani başkasını güvende kılma kelimesi bizim üzerinde durmamız gereken İslam hukukundaki ıstılahi anlamıdır. Bu da yalanın, yalanlamanın zıttı olan tasdik anlamında gündeme gelir. Çünkü yalanlama, doğrulama şekli, yalanlama doğrulamanın zıttı olarak gündeme geldiği için birisini doğrulamıyorsanız yalanlıyorsunuz. Yalanlıyorsanız doğrulamıyorsunuz anlamındadır. Bunun içinde Kur'an-ı Kerim'de yine bir ayeti ile bunun delili zikredeceği. Kul la ta'tebirun. Len nu'mina lekun. Kad naba'ana min akhbarikum. Onlara de ki onlara de ki kime? Tebuk Harbi için bazıları Tebuk Harbi'ne çıkmamak için özür beyan ettiler. Bağlarımız, bahçelerim şimdi tam kıvamına geldi meyve. Bırakır gidersek bunlar eder olacak. Diyerek peygambere mazeret beyan ederek Tebuk'a gitmekten muaf tutulmalarını istediler. Allah Resulü de onlara bu izni verdi. Ama bunlar o kasıtla değil ufaktan dolayı gitmiyorlardı Allah Resulü gittikten sonra düşünüyorlardı o zaten durumlara karşı bunu kaybeder gelir o zaman da ne deriz Abi olay bu zaten biz biliyorduk böyle olacağını onun için gitmedik ama kazanıp gelince aslında gönlümüz seninleydi maziretlerimizden dolayı gelemedik. Sözünü düş söylemeyi düşünüyorlardı. Buna sebep Allahu Azze ve Celle Resulü ikaz ederek diyor ki onlara de La ta'atıyorum. Özür beyan etmeyin. Lennu'minelekum. Sizi tasdik etmeyeceğiz. Doğrulamıyoruz. Yani size inanmıyoruz. Yani sizin yalanlıyoruz. Zira Kad nebbe enallahu min ahbârikum. Edin, çevirdiğiniz dolapları Allah bize haber verdi. Burada da gösteriyor ki iman yalanlamanın zıttı tasdik anlamında kullanılıyor. Ve imanın ıstilahi anlamda İslam hukuku ıstilahındaki anlamının yalanlamanın zıttı olarak kullanılıyor. Ayetteki size iman etmeyeceğiniz sözü sizin beyan etmekte olduğunuz özrünüzün doğruluğuna inanıyoruz. tasdik etmiyoruz. Yani sizi yalanlıyoruz demektir. Başka bir ayette Yusuf Aleyhisselam ile kardeşleri arasındaki geçen vakaya binaen. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri babalarından Yusuf'u beraber götürmek için izin isterler. Yusuf'u götürürler okumuşsunuzdur Kur'an-ı Kerim'de. Yusuf'u tutarlar, bir kuyuya atarlar. Gömleğine de kan bulaştırarak babasına getirirler. Baba işte üzgünüz. Biliyorsun, Yusuf'u oynamak için bırakmıştık eşyalarımızın başında. Geldik gördük ki, yani ne görelim baktık ki, Yusuf'u kurt yemiş. Gömleği de bu. Şimdi babalarının hiçbir şey demesine ihtiyaç kalmıyor. Çünkü Yakup Aleyhisselam'ın onlara bakışı, onları önceden bir tanışı Yusuf'a karşı takındıkları tavrı bildiği için çocuklar hemen anlıyorlar. Zaten وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ اللّٰنَا وَلَوْ كُنَّ صَادِقِينَ Biz zaten doğru da söylesek sen bizi وَمَا أَنْتَ bi اللّٰنٰ sen bize zaten bize inanmayacaksın bizi doğrulamazsın. Bu da gösteriyor ki iman kelimesi yalanlamanın zıttı olan tasdik anlamındadır. Tasdik anlamındadır. Ayette ki bize iman etmezsin, bize inanmazsın. Zaten bizi sen yalanla yalan yalanlıyorsun. Bize güvenmezsin. Yusuf hakkında sana söylediklerimizi tasdik etmezsin. Bu ayetten anlaşılıyor ki iman kelimesi ıstılahi tabirde tekzibin yalanlamana zıttı olan tasdik doğrulama manasında kullanılmıştır. Amüntü billaha gelince bu devamlı bir harfü celle geçişlilik kazanır. Yani böyle geçişlilik kazanır. Bunun anlamı ise özet olarak bizim dilimizde Allah'a iman ettim sözünün delalet ettiği ıstılahi mana ise Allah'ı, zatının varlığında, rububiyetinde, zatı için kitap ve sünnette haber verdiği isim ve sıfatlarını, uluhiyeti hakkında korunması gereken hukukuna dair gelen haberleri tasdik ettim, doğruladım demektir. Bir insan, ''Amentu billahi'' dedi mi? Dedi mi? Yani Allah'ı yalanlamasından Nasıl yalanlamasından korudu? Allah'a iman ettim sözünü delalet ettiği ıstılahi mana Allah'ı zatının varlığında, rububiyetinde. Kitap ve zati için kitap ve sünnette haber verdiği isim ve sıfatlarını uluhiyeti hakkında korunması gereken korunması gereken hukukuna dair gelen haberleri tasdik ettim, doğruladım demek. Allah'a iman ettim, tasdik ettim sözü ise bu bu tasdik ettim sözü ise üçlü şebekede ancak eyleme dönüşür. Amentü billahi dediğimizde ne anlama geldiğini söyledik. Allah'ı zatının varlığında sıraladık sonuna kadar Bu tasdik eylemi üç şebekede gelir Üçlü sac ayağında. Bir, kalple tasdik. İki, dille tasdik. Üç, azalarla tasdiktir. Birisi, dille tasdik. Çünkü her ne kadar kalpten de başlasa önce teleffuz istenilir. İleride de göreceksiniz. Kulu amenna teleffuz ederek Allah'a inandığını söylemesi istenilen bir şeydir. Onun için kalbi ikinci sıraya aldık. Aslında kalpte olmayan bir tasdik, kalbe yerleşmemiş bir tasdik, kalbin tasdik etmediği bir şeyi her ne kadar sen dillen tasdik ettiğini söylesen bile başlangıç olarak yeter ama devamı için geçersizdir bunu, çokça delillerini tekrar size zikredecez. Bir tanesini diyebilirim ki, wamin al nasi, wamin al nasi men yaqulu amen bilahi, wbil yom al aakhir, wmahum bil İnsanlardan öyleleri var ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Öyle mi? Wmahum bil mu'minin. Onlar mu'min değiller de, rastım. Az önce zikrettiğim ayet-i kerimede قُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ Veyahut مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ اِلَّا Allah'a inandım deyin. Her kim la ilahe illallah sözlerini hatırlayın. Aslında söz, yani, dille telaffuz ederek, nutk ederek iman ettik dememiz bizden istenmiyor. Ama öyle bir vaka var ki İnsanlardan bazıları Allah'a ve ahiret gününe inandık derler ama onlar inanmamıştı. Demek ki söz başlangıç olarak yeter, lazım ama devamı için yetersizdir. Devamı için yetersizdir. Onun için kalple tasdik derken aslında öndedir, dille tasdiki geçerli kılan asıldır. Fakat önce dillen istenildiği için biz dille tasdik, kalple tasdik ve ağızlar ile tasdiki sıralarız. Yani uygulama şekli böyle olduğu içindir. Bir şeyi yalanlamadığını dillen söyleyeceğim. Kalple de söyleyeceğim, tasdik edeceğim. Dillen tasdik edeceğim. Kalple tasdik edeceğim ve ağızlar ile tasdik edeceğim. Kalp ve tasdikin iman müessesesinin üç biri olduğuna dair delillerimiz. Bütün bu okuduğum ayeti kerimeleri iyi bir şekilde anlayabilmeniz için illa Arapça bilmeniz gerekmiyor. Bunu baştan vurguladım. Sahip olduğunuz iletişim dilindeki tercümesiyle alın Kur'an'ı elimize, Sizi hiç de bir arızaya, müşkülata, soruna götürmeden bunu anlayacaksınız. Tek ki düşünün. و știați că Arab de a fi musulman, înainte de a mu zaten înainte de inandık fi diye? Hemen birisine, La ilahe de, Müslüman olduk, yani ol derken, La ilahe de Allah a fi musulman, de a fi musulman, înainte de a fi musulman, de a fi musulman, înainte de a de istenilen bu. Kul. Allah Resuline diyor ki Kul len Siz inanmadınız Az önceki Dediğim ayeti kerimede insanlardan Bazıları Allah'a Sıkma mı başladı sizi sohbet Allah'a ve Ahiret gününe inandığını derler ama Onlar inanmamışlardır Bunlar da biz Allah'a inandık diyorlar Resuline diyor ki De onlara Lentu'minu. Velakin Kulu eslemu. Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Hava sızlık da bayıyor mı İşte bu üçten olsat da hiç dokunmayacak, değil mi? Üçten bir kelebek açacağım, hava böyle gireceğiz Ben evde yaptım başka türlü çaresi yok. Çünkü kapasan bunalıyorsun. alıyorsun. Bu sefer oksijen gittikçe de ne <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Cümleleri takip ediyorsunuz değil mi? Bedeviler, Araplar dediler ki biz iman ettik. Allah da Resulüne diyor ki de ki onlara Muhammed sizin almadınız. Velakin kulu eslemle ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Velemme yedhul iman fiyat Çünkü zira daha hala iman kalplerinize girmedi. Onlar diyorlar ki biz iman ettik. Muhammed onlara de siz daha iman etmediniz. Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Zira daha hala iman kalplerinize girmemiştir. İman ettik diyorlar. istenileni söylüyorlar. Allah o sözü ne yapıyor? Geçersiz kılıyor. Nef yederek siz iman etmediniz. Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Zihinlerdeki oluşan şey hemen bir çelişki. Nasıl mümin olmadılar da Müslüman oldular? Hemen çünkü böyle olmasının sebebi, geçersiz kılınmasının sebebi, daha hala iman kalplerinize girmedi. Burada dille bir taslık var. Aradakini geçiyor, kalpte tasdik yok olmadığını söylüyor. Ama arada kalan ne oldu sadece? Dille taslık var. Kalpte yok. Arada kalan azalarla. Ona kalan payda Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz diyor. Bunu illa birilerinin sizi yönlendirerek anlatmasından öte illa birilerinin sizi yönlendirerek anlatmasından öte neden en azından temel bilgi dediğimiz esasların esaslardan mahrum kalan birisi devamlı yönlendirilmeye muhtaçtır. tanıdıklarımızdan birisi bir gün bizim olduğumuz bir yerde biz bir yere sohbete gittik. Bir buçuk saatlik bir sohbetimiz oldu. Sohbetin akabinde birisi kalktı dedi ki, ya arkadaş tamam tamam anlattıklarının güzel olduğunu düşünüyoruz. Hep ayet hadisi ama bizim aklımız karıştı, akidemiz karıştı. Ben de ondan duyduğum bir sözü dedim ki, eğer Yarım saatlik bir sohbetle karışacak akideniz varsa bunu gözden geçirin. Bir akide yarım saatle karışmaz. Bir iki teşvişli söz karıştırılamaz. Eğer siz cahil kaldığınız müddetçe yani böyle kalırsanız herkes sizi şaşırtacak. Bizden daha güzel birisi, konuşan birisi gelecek, sizin aklınızı o da karıştıracaktır. Onun için temel dediğimiz bilgiler her mükellef insanın öğrenmesi gerektiği şeylerdir. Burada bedeviler inandık diyor Araplar. Allah Resulüne de onlara siz inanmadınız. Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Sıra daha hala çünkü iman kalplerinize girmemiştir duman geliyorlar. Girmemiştir diyor. Burada şimdi bizim öncelikle almamız gereken şey bu ayette ne? Dille tasdik, kalple tasdik, azalar ile tasdik, şu üçlü şebekenin ta tasdikin eyleminde fail olduklarıdır. Dil inandık diyor. Kalbe tasdik girmemiş. Yani dille tasdik ediyor. Kalple tasdik Olmadığı için bu diyor. Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz diyor. Ben burada size burada neden Müslüman olduk sözünün ve bu Müslümanlık sözünün nereye kadar neden geçerli olduğunu 1-2 ayetle hadisle anlatayım. Kur'an'da şöyle bir ayeti kerimeye rastlarsınız. يَا اِيْهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّةُ قَاتِلُ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمُسِلُ Ey iman edenler! Allah'tan Nasıl korkulması gerekiyorsa Öylece korkun Ve Müslüman olarak ölmeye Bakın Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkulması Gerekiyorsa öylece korkun Ve Müslüman Olarak ölmeye bakın Ve Müslüman olarak ölmeye bakın Burada e, zihinlerdeki geçmiş, geleneksel İslami eğitimin bize verdiği karmaşayı önleyebilmek için buharide Müslüm'de iman veyahut Bukhari'deki tevhid kitabında şöyle bir okuyup gözden geçirirseniz birbiriyle aynı paralelliği taşıyan bazı hadisleri karşılaştırdığınızda Cibril hadisi diye bir hadiste bilirsiniz, çoğunuz okumuştur herhalde, Cibril hadisinin şöyle bir olay var. Ömer anlatıyor radıyallahu anh'u, ondan da oğlu i̇bn Ömer aktarır Abdullah. Bir gün sahabe otururken, ben beyaz elbiseli, simsiyah saçlı ve üzerinde yolculuk alameti olmayan ve hiçbirimizin de tanımadığı birisi çıkageldi. Elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah ne anlama gelir? Uzaktan gelse üzeri de yolculuk emaresi toz toprak olur. Ama yakından da diye çünkü hiçbirimiz tanımıyor. Geldi Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın dizlerinin dibine oturdu. Ona dedi ki Muhammed bana imandan dana Allah Resulü ne diyor? Bizim şu imanın şartları diye bildiğimiz şeyleri zikrediyor. İmanın şartını altı şart olarak zikrediyor. Cevabından sonra sanki imtihan eden birisiymiş, soruyor. Bildikten sonra doğru dedin der gibi tasdik ediyor. Sonra İslam'ı sordu diyor. Bizim bildiğimiz İslam'ın beş şartı var ya. Aynen onu saydı diyor. Ve sonunda yine sanki tasdik eder gibi, doğru dedin der gibi tasdikledi. Sonra ihsanı sordu. Ona da cevap verdi. Arkasından kıyameti sordu. Sorulanın, sorandan daha fazla bilgisi yok ki bu mevzuda dedi. Peki emarelerini, bu sefer emarelerini söyledi. Önemli olan bu değil. Burada imanı, İslam'ı Farklı sözlerle yani beş şart altı şart olarak zikretti. Aynen Bukhari'nin kitab İman'da imanda Müslüm'ün İman'da imanda yine Bukhari'nin Kitabı ül tevhitte Abdükayıs kabilesinden nakledilen bir nakil var. Abdükayıs kabilesi Allah Resulüne gelirler. Derler ki sizinle bizim aramızda Mudar kabilesi var. Çok şerli, belalı bir kabile. Her zaman sana gelip gidemiyoruz. Sadece haram aylarda, kan dökmenin haram olduğu aylarda ki, Araplar buna riayet ederlerdi biliyor musunuz? Bir kavme ne kadar düşman da olsalar, o aylarda katiyetle kan dökmezlerdi, bunu haram bilirlerdi. Onun için o aylara haram ayları, hürmet edilmesi gereken aylar olarak bilirlerdi. Biz sadece bu aylarda gelebiliyoruz. Bize öyle şeyler öğret ki, bu öğrettiklerinle bir cennete girelim, arkamızda kalan bizi yollayanlara da öğretelim, onlar da bununla cennete girsinler. Allah Resulü diyor ki, bir bi'arabayın, size dört şey ham ediyorum, diyor. Tek olan Allah'a iman etmenizi. Hemen beklemiyor. Bildiniz mi tek olan Allah'a iman nedir? Aynen İslam'ın şartlarındaki zikrettiğini şa zikrediyor. Allah'a iman, ondan başka ilah olmadığına şehadet etmeniz diye saymaya başlıyor. Burada da gördüğünüz gibi Cibril hadisinde imanın şartları, İslam'ın şartları olarak zikredilen şeyleri düşünün. Beş şart, altı şart. Allah'a iman, yani iman etmenizi, tek olan Allah'a iman etmenizi derim derken bildiriniz mi? Tek olan Allah'a iman nedir derken, İslam'ın şartlarını Allah'a imanın izahı olarak getiriyor. Burada neyi anlamanız gerekiyor şimdi? Dünkü, daha evvel söylediğim sözlerde de bazı terimler vardır ki bunlar hep bizim tarafımızdan müteradif, eş anlamlı, tek manaya delalet eden kelimeler gibi kullanmıyor. Bazen bakıyorsunuz ayrı ayrı şartları var. Bazen bakıyorsunuz bu Abdülkayız kabilesinin elçilerinin olayında gördüğünüz gibi imanın şartlarından olan Allah'a imanın izahı olarak İslam'ın şartları getiriyor. Bakıyorsunuz bu ayeti kerimede iman yok, İslam var. Ondan sonraki okuduğum ayeti kerimede ey iman edenler Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öylece korkun ve Müslüman olarak ölmeye çalışın diyor. Orada da imanı yeterli görmüyor. Müslüman olarak ölmeye çalışın. İlk okuduğum ayette, Hucurat'taki ayette de iman ettik diyorlar. Yok siz iman etmediniz. Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Burada da İslam'ı yeterli görmüyor. İslam var, iman yok. Bu ne anlama geliyor? Her ne kadar bu rivayet zayıfsa da Bu ayet-i kerime bunu doğrular. Bu ayet-i kerime doğrular. Iman, gizli olan, İslam ise aşikar olan şeylerdir der. Bu da burayı da hadisiyle bunu anlıyoruz. Burayı da hadisinde diyor ki Allah Resulü "El ahdu allazi baynena ve beynehum es-salat. Fe men terakaha Onlarla bizim aramızdaki ahit, ah nedir? Namaz. Ne anlama geliyor? Doğrudan doğruya her kim namazı terk ederse, küfreder diyebilirdi. Ama onlarla bizim aramızdaki ahit, namaz. Ne anlama geliyor? Onlara dokunamayışımızın sebebi Namaz. Mekke'nin fethinde bu gelen ganimetleri paylaştırırken Allah Resulü yeni Müslüman olanlara veriyor. Onlara daha çok veriyor. Bazıları söz etmeye başlıyorlar. Birisi çıkıp diyor ki dazda kapalı birisi Muhammed adil o. Allah Resulü hiç kızmadan ama rahatsız oluyor. Ben göktekinin yeryüzündeki eminin, Ben artık emin olmazsam başka kim olur? Birisi çıkarak diyor ki Halid bin Velid gördüğümüz kadarıyla. Ey Allah'ın Resulü bırak şunu öldüreyim diyor. Namaz kılabilir diyor. Ne yaparsa yapsın namaz güvenceye alıyor de öyle idareciler gelecekler ki diyor namazı geciktirirler. Vaktinin dışına çıkarırlar. Siz vaktinde kılın. Onlara da ulaştığınızda fitne çıkmaması için onlarla beraber kılın. Ey Allah'ın Resulü onlarla vuruşalım mı? Namaz kıldıkları mütteçe hayır diyor. Namaz kıldıkları mütteçe hayır. Bunu yapamazsınız. İşte onlarla bizim aramızdaki ahit, onlara dokunamayışımızın sebebi namaz. Neden? Görünüşte namaz kılıyorlar. Müslüman olduklarını düşünüyoruz. Zekat veriyorlar. Müslüman olduklarını neden? Namazı kılmazlarsa öldürülürler. Zekat vermezlerse Ebu Bekir'in yaptığı gibi vuruşulur. Onlarla aramızdaki ahit Müslüman olduk değiliz. Biz onların Müslüman olup olmadığını görürüz. Ama dillerinde de bir de iman ettik diyorlarsa bunu da duyuyoruz. Ama biz birinin kalbinde iman olup olmadığını bilemeyiz ki. Burada da Allah haber verdiği için Resulü biliyor. Münafıklarla geçen olayı hatırlarsanız çok açıktır. Bu da gösteriyor ki iman eğer anlamında ele alınırsa ilk bilinmesi gereken şey neymiş? Bu tastik yalanlamanın zıttı olarak ıstılahi bir ifade olmuştur. Bunu dillen, kalplen, azalar ile hepsiyle bir arada yapman gerekiyor. Ve <gülüyor> Başka bir eee bu anlamı güçlendiren, kuvvetlendiren başka bir ayeti kerimede de Allahu Teala ve Celle Resul'e hitaben dönüyor. Ya eyyuher Resul la yahzunke alladine yusari'una fil kufr min alladine qalu amanna bi afwahim ve lem tu'min qulubuh. Ey Resul Dilleriyle iman ettiklerini söyleyip, kalpleriyle inanmayanların küfürde seninle cedilleşmeleri, birbirleriyle yarışa girmeleri seni üzmesin diyor. Burada dilleriyle iman ettiklerini söyleyip, Bedeviler de demişti, insanlardan öyleleri var ki Allah'a ve ahiret güne inandık derler. Dilleriyle inandıklarını söyleyip, daha hala kalpleri inanmayan, kalpleriyle tasdik etmeyen, imanın kalplerine girmediği insanların, seninle mücadeleleri, deli, didişmeleri, sanki birbirleriyle yarışır gibi bunu yapmaların, seni üzmesin ve mahzun etmesin, diyor. Bu ayette gösteriyor ki, demek ki tasdik, dillen olduğu gibi, kalplende olmalıdır. Ebu Davut'taki gelen bir hadis-i şerifte, Ki Şeyh Nasir Rahimovla, bunu Mişkat'ta Ebu Davut'ta tahsih ederek Eslemil'in naklettiği bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa lisan ediyor. Ya ma'şeremen amene bilisanihi velem yethul imanu kalba Ey kalple dilleriyle inandıklarını söyleyip de daha hala imanın kalpleri, kalplerine girmediği kimseler diyor. Bu ayeti de pekiştirir. Dillen, tasdik, kalplen tasdik, azalar ile tasdik ancak üçü bir eylemde olursa, olması gerekir. Bunlar da birbirinin mütelazımıdır. Bu en son sözü anladınız mı? Tasdik dediğimiz eylemin dille, kalple azalar ile olması gerektiği gibi tek biri değil ikisi de değil. Biri olmazsa birisi de yok sayılıyor. Geçersiz sayılıyor. Dillen iman ettik deseler bile kalpleriyle inanmamışlarsa bu da yok sayılıyor. O zaman biz diyoruz ki bu üçlü bir şebeke birbirinin mütelazımıdır. Biri olmazsa öbürküler de o, geçersizdir. İbn Kayyim rahimeullah bunu şöyle anlar. Siz bir mecliste olduğunuz halde daha önceden tanıdığınız, bildiğiniz emin olduğunu bildiğiniz birisi gelse bu ne anlamda? Sözüne güvenilen birisi olduğunu bildiğiniz. Birisi gelse cemaat içinde bulunduğunuz şu meclis yanıyor. Onun emin birisi olduğunu biliyorsunuz. Emin olan birisinin sözünün doğruluğuna da inanıyorsunuz. Hatta bunu teleffuz da ediyorsunuz. Sen emin birisisin. Sözüne güvenilen birisisin. Senin sözüne inanıyoruz. Sen eminsin ve sözün de doğru diyorsunuz. Ama dil var. Kalplen de zaten tasdik etmişsiniz. Sözün muktezasınca sözün ince hareket etmiyorsunuz. Onun emin olduğunu tasdikiniz. Sözünün doğruluğunu tasdikiniz, ta haberin gereğini yapmadığınız müddetçe size fayda verir mi? Sözün gereği neydi? Ha? Hemen burayı terk etmekti. Değilse yanarsınız. Onun hem emin olduğunu tasdik edeceksiniz, hem sözünün doğruluğunu tasdik edeceksiniz, sonra haberin gereğini yapmazsanız bu size fayda vermez. Muhammed'in emin olduğunu kabul edeceksiniz. Muhammed'in emin olduğunu kabul etsek biz, geçmiş itam edilen ümmetlere farkımız var mı? Fark atar mıyız? <gülüyor> Sözde var, Mekkeler Muhammed'i yalanladı. Yahudiler Muhammed'i yalanladı. Vallahi ne Mekkeler ne de Yahudiler ve Hristiyanlar Muhammed'i yalanlamadı. Muhammed'i kişi ve katiyetle nebi olarak yalanlamadılar. Mekke dolaylarında köylünün birisi geliyor. Ebu Cehl diyor ki, ya abel hakem, Muhammed'in dedikleri doğru mu bu iddiaları? Yazıklar olsun sana diyor, Muhammed'in yalanını yakaladık ki şimdiye kadar? Diyor. Ama, Kureyş'in eşrafından bu kadar insan varken, Nübüvvet gitti gitti Muhammed'e verildi. Neden? Muhammed'i yalanla itham edemiyor. Davasına taan da etmiyor. Sadece kendi kayızlarını gösteriyorlar. Neden Kureyş'in eşrafından bu kadar insan varken onlara değil de bu Muhammed'e verildi? Yahudilerin de katiyette böyle bir yalanlaması yoktu. Neden ümmi bir topluluğa verildi? Hatta sınamak için geliyorlar. Muhammed sana bazı şeyler soracağız. Bunları ya yeryüzünde bir kişi ya da nebi olan bilir. Ana karnındaki jeninin oluşumunu ve cennet ehlinin ilk yiyeceğini, yiyeceğini soruyor. Peygamber biraz duruyor. Az sonra cevap verince bunu sana kim söyledi? Siz sorduğunuzda ben bilmiyordum diyor. Bunu namus bana söyledi. Namus cibrildir. İşte o olmasa o bizim düşmanımız diyor. Bakın Bakara'ya Kur'an'a, Yahudilerin bir cibril, ve yani melek düşmanlığı vardır. Yahudiler Muhammed'i yalanlamadılar. Hatta Bakara'da Muhammed'i, oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı. Bu ne anlama gelir? Muhammed'in kişiliğini tanıyorlardı, yani Muhammed'in nesebini tanıyorlardı değil. Muhammed'in Abdullah'ın oğlu, Amine'nin oğlu... Abdülmuttalib'in torunu işte Kureyş'ten Beni Haşim'den diye. Neseben tanımıyorlardı. Onun nebi olduğunu yollanılan bir nebi olduğunu vahyedilen bir nebi olduğunu oğullarını bildikleri gibi biliyorlardı diyor. E bizim Muhammed'in aleyhissalatü vesselam emin olduğunu kabul etmemiz hangi farkı atıyor bu insanlara? yok. O zaman Muhammed'e inandık derken, burada Resullere ve Resul'e imanın izahına girmeyeceğim ama bu mevzuda Almanya'da yapılan bir ders var, onun kaydını indirirseniz oradan dinleyin. Resul'e iman, Resul'lere iman şeklinde düşünülmemelidir. Yani biz Resullere inandık derken Adem'den Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a kadar yollanılmış bütün Nebi ve Resullerin Allah tarafından vahyedilen, kitap verilen, sayfa verilen Nebi ve Resuller olduğuna inanırız. Ama Muhammed'in dışında hiçbirisi için Resul olarak inanmanın dışında bir lazımı yoktur. Bu ne anlama gelir? Musa'nın Ulul Azm dediğimiz büyük Resullerden birisi olduğuna inanırız. Tevrat'ın ona vahy edildiğine inanırız. Bunun dışında Musa'ya karşı bizim bir yükümlülüğümüz yok. Ama Muhammed'e böyle değil Aleyhissalatu vesselam. Ona imanın yanında itaat lazımı var. Ona ittiba lazımı var. Onu örnek edinme vardır. Resule iman Muhammed'i kasteder. Resule iman resullere iman anlamında değildir. O zaman imanımıza bir bakalım. Resullere iman da mı? Resul'e iman Ha mıyız? Haberlerin de doğru diyoruz. Öyle mi? Yalan söylemediğine göre getirdik haberler de doğru. Ama haberin gereğince hareket etmezseniz o ateşe gidersiniz. Öyle diyor. Ömer bir gün kucağında Ahmet İbni Hanber'in müstezindeki nakilde rivayette kucağında bir tomar yazılı kağıtlarla gelir meclise girer Allah Resulü Ömer bunlar ne Yahudi ve Hristiyanlardan tanıdığım bazı ilmi alimlerden yazılı Tevrat'tan ve İncil'den pasajlar diyor Allah Resulü'nün rengi değişiyor benim getirdiğim yetmedi mi size ve Ömer anlıyor işin vahametini Hemen diş çökerek Allah'tan Rab olarak, Muhammed'den Nebi, Kur'an'dan kitap olarak razı olduk diyor. Eğer diyor, nefsim elinde olana yemin ederim ki diyor, Musa'ya tabi olup beni bıraksaydınız, dalalete düşerdiniz Musa'ya Resul olarak iman etmek, Resullere iman etmek gerekliliği vardır. Onlara imanın lazımı yok. Ama Muhammed'e imanın onun Resul olduğunu kabul ettiğimiz gibi onun Resul olma ona imanın lazımları vardır. İtaat başta gelir. Amel etmezseniz bu da geçer.